الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي الا بالله لقد جاء رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد الله صلى الله عليه وسلم صلوا على طبيب قلوبنا محمد. الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من المزات الشياطين و أعوذ بك ربما يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فاصبرين العاقبة للمتقين صدق الله العظيم والله منفعنا بالقرآن العظيم و لنا فيهم الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذين لا يموت أبدا فَدَفَعَتُ <gülüyor> Bu mübarek ilim meclisine cuma gecesinde salavat-ı şerifelerle başlayalım. Şeyh Halid-i Bagdadi Kuddisesi Ruh Hazretleri'nin halifesi Halife Osman Tavila Hazretleri'nin halifesi olan kutbu ektab Şeyh Muhammed Hazin El-Fersâfî, Kudsesîr Hazretleri Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i önce rüyasında gördü, daha sonra yakafaten yani uyanıkken gördü. Mevla hala bazı dostlarına uyanıkken görmeyi nasip eder. Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem'e ithafen gâyâtul hayrât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 وعندما قد أخاط به علمك يا علام مما كان وما قد يكون أبدا الأبدين على سيدنا محمد وعليه الصبح وجمع الأنبياء عليهم السلام وصل رب عد مثا قل ما قد حصل بالتمام من ضرب ذراعات الموجود في نفسها بالدمام فمسله آلاف في مرة يا كريم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 وعد ما خلقته في هذا الدار وفي دار السلام وعد وجودات الكونين وما فيها من العقائق والنقائق من الذي لولاه لما خلقت الأفلاك لما خلقت الخلق ولا الأفلاك العظام وصل رب عدم ثاقيل ذرايات دائرة الإمكان من تحت الثراء إلى أعلى العرش وما قد يكون في الجنان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 علاماً الذي رفعته إلى بساط القدرة حتى رأك بالعيان وصلى ربك عندما أشبع الكرسي واستدرت والجنان من الملاين كتم الحور والقصور والطيور والفلدان وعد وزن مثاقيلهم بما فيهم كذا مع السبعة الطبقة مع السبعة الطبقة علاماً الذي قرّته وقابل قسين وكلمته بأبلغ البيان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 من الآيات واللغات والحروف والألفاظ والمعاني وعد أجزاء جزئيات الأكوان وما فيها من العبر والأسرار على نور الكونين سر الوجود محمد سيد أهل الجنان وصل رب عدم ثاقي لجميع ما ذكرت في الأبيات بالمقال معد ما قد حصل من ضرب المجموع في المجموع بالدو بالدوم والكمال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 Televizyonda salavat-ı şerifelerin devamlı zikredilmesine vesile olsun. Kainatın Efendisi'ne salavat-ı şerifi okunmasına vesile olsun. Amin. Amin. Şimdi size bir kitap getirdim. Tabi kitabın 95-98 sayfa kadar. hadis hafızı İmam Şuyutu Hazretlerinin eseridir İmam Şuyutu Hazretleri yüzlerce binlerce böyle eser yazmıştır kimisi büyüktür, kimisi küçüktür bazı eserleri ciltler, çok ciltlerle doludur bazı kısa, kısa risaleler yazmış Allah Teala kabrin nur eylesin Amin. Mısır'da Kahire'de ziyaret ettim gittim ama kapı açık değil idi ama ruhaniyette kapı, pencere baca yok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 yani hoca hanım görünmüyor ama e, hadisçi e, o kimden almış diyelim Ebu'l-Muali, Abdullah ibn Ömer bu Abdullah ibn Ömer senin bildiğin Abdullah ibn Ömer değil yani sahabeden olan değil bu İmam Süüthi dönemlerinde El Halavi diye biliniyor yani vefatı 807 o zatın çünkü İmam Süüthi ona yetişmemiş olabilir o hocası olan Ümmü'l-Fazl annemiz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 80 dahi, kaç saat fazla uyuyorsun kalkıyorsun yine de teheccüt kavuşuyor. Daha uzun kılmak isteyenlere imsak hemen girmediğinden e, uzun kılma imkanı Mevla nasip ediyor. Rabbim Teala istifade edenlerden eylesin. Amin. Es-Savm'u Enes radıyallahu ta'ala'dan. Hepsi kimden doğru geliyor? İmam Suyuti aradaki bütün ravileri eklemiş. Enes radıyallahu ta'ala'ya kadar ulaşan senetle, Kâinatın Efendisi buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem أَصَّوْنْ فِي el الْغَن۪يمَةُ baride. Bu şimdi bu hadisi Amir i̇bn Mesut'tan Mes'ud'dan da ayniyetten almış. Yani aynı hadisi kaç ravi'den almış, onlar nereden ulaşmış? Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar hadis ilminde böyle bir ne var? İsnat var, silsile var yani zincir var. Kışın oruç tutmak nedir? Serin bir ganimettir. Serin, soğuk bir ganimet. Yani ne olmuyor?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 Bu Ebu Osman en nehdi çok meşhurdan tabinden, bu mübarek zat, Süleyman ibni Muhtemir radıyallahu an o da büyüklerden, o diyor ki, bu Ebu Osman en neti hiç günah işlemezdi diyor. Hiç günahı yok diyebileceğim adamdır diyor. Her gecesi sıvah kadar kılar, her gün oruç tutar, tabi bayramlar hariç. Hatta o kadar namaz kılardı ki diyor, baygınlık geçirene kadar, bayılır yıkılırdı diyor. Hiç namazdan geri durmazdı diyor, nafile namazdan bas. Böyle zatlar, rivayet edenlerde kimler var görüyor musun? Rivayet edenler başlı başına bir mesele. Sene 95'te vefat etmiş, çok eski tabi, tabiim bu zatlar. رضوان الله أليم Ne buyurmuş Hz. Ömer Efendimiz'den, ne işitmiş? اشتاو غنيمة abidin. Kış nedir? İbadet edenlerin ganimetidir. Ganimet ne demek biliyorsunuz? Yani Türkçe lezmiş, şimdi ben ganimet, manimet yok da Kendimiz ganimet olmuşuk zaten. Ama eskiden ne yapardı İslam devletleri? Allah yolunda müşriklerle, kafirlerle cihad ederler. Oradan alınana ne deniyor? Ganimet. ganimet. En helal mal oydu. E şimdi, kış müminlerin ganimetidir. Niye? Abidlerin, ibadet edenlerin ganimetidir. E ibadet, en mühimleri gece namaz, gündüz oruç. E ikisi de kışın kolay. İkisi de kışın kolay, o zaman ne oldu? Fırsat, ganimettir. istifade etmek lazım. Muazibni cebel, radıyallahu Allah Teala, büyük sahabi, ona ulaşmış senediyle İmam Süttah Hazretleri. O da nereden işitti? Kimler işitti? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "Kulub <gülüyor> beni Adem'e telin ufşitahi. Adem oğullarının kalpleri kışın yumuşak olur. Nasıl vaziyet? Nasıl buluyorsunuz?"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 i̇bn Abbas'tan, Abbas'tan radıyallahu teâlâ'nın rivayet ediyor. İmam Süüthi Hazretleri i̇bn Abbas Hazretlerinden yani oraya kadar senedini sayıyor. Ben isimlerini sayamıyorum vakit yok diye. Hadis dersi olsa sayarız isimlerini. Salihler anıldığı zaman rahmetler yağar. Allah Teala İmam Süüthi Hazretlerinin bu eserde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar e, ulaştığı istatlarında isimlerini zikrettiği sahabe ve tabi'in ve tebe tabinden bütün ulema ve büyüklerimizden razı olsun kabirlerini nur eylesin derecelerini âli eylesin sefahatlerine nail eylesin amin innel melâikete letefra'u bidehâbi şitâ melekler kışın gitmesine seviniyorlar kış bitince melekler seviniyorlar ne alaka Allah Allah ben de baştan anlamadım limayet yedhulü alâ fukarâil mü'minîn evine şiddeti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 Yok. Onun için melekler ancak ne yapabiliriz? Bizi çok seviyorlar. Bizimle seviniyorlar. Her işimizle ilgileniyorlar. Geçen bir kitapta gördüm. Kadir gecesinden bir gece evvel yani Ramazan Şerif'in 26. gecesi o rivayetten de anlaşılıyor ki 27 olduğu tabii. O da ayrı bir mesele. 26. gece diyor. Nasıl düğün dernek insanlar hazırlık yapıyorlar bir gün evvel. Melekler semada öyle hazırlık yapıyorlar. Ertesi gün bizim bayramımızı kutlamak için. Ya. Çok büyük bir... Şereflerimiz var, itibarımız var. Evet. Allah indinde, melekler nezdinde değil mi? Müminlerin, Müslümanların ne dereceleri var? Mevla Teala kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Ha. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. Kaç hadis en başta okuduk ya, daha sohbete başlamadan değil mi? Ebu Malik radıyallahu tealâ. Anin Teala sallallahu tealâ. Anin nebiyyi sallallahu tealâ. Bu hadis şerif'te de, burada başka rimahatler var, mükerrerdirler, diler. Manalar hemen hemen aynı yere varıyor, onun için okumadım. سِتُّ خِصَالٍ minel kairi. Altı tane haslet var, hayırdandır. Yani Allah katında iyilikten sayılır. Bu altı haslet, bize göre olanlarını, biz dişimize göre olana bakarız. Birincisi, جِحَادُ عَدَى اللّٰهِ بِسْشَيْفِ Allah düşmanlarıyla, kılıçla cihad etmek. Kalsın. Ben almayayım bu hayrı.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 Ama, hakikaten yani şu maçlardaki mücadeleler mücadelede gelir, yani oynayanın mücadelesi değil bu seyredenlerin mücadelesi o oradan sağa gitmeliydi öbürü diyor ki yok arkadaş, sola gitmeliydi o diyor şuna atmalıydı, o diyor yok yok bunu atmalıydı bu saatlerce mücadele olur mu ya? kim haklı? o diyor ben haklı, o diyor ben haklı hadis şerif diyor ki kim haklıysa diyor, haklıyken mücadeleyi terk etmek çok büyük sevap yazılacak. Ve bir hadis-i şerifde sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki ene daminun bi kasrin bi rabbezül cennetül men terekel mirâ ve inkânem hükkâ haklı da olsa çekişmeyi terk eden mücadeleyi bırakan konuyu uzatmayan kişiye cennetin ortasında bir köşk verileceğine ben kefilim diyor sallallahu aleyhi ve sellem.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 Amin. Orada, yani ben ziyaretler duyuyordum da e, görüntülerde görüyordum on binlerce insan falan Bu sefer tabi arada bulundum, yolda gelirken kaldım, geç gidince şeye yakın millet dolmuş ya Arafat gibi Sırf kadınlar yani ha erkekler de yok Bu kadınlardaki himmet, gayret erkeklerde yok Zaten yok, o belli bir şey Şimdi buraya kadınlara sohbet olsa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 Devamlı, koli koli kitaplar bu ara geliyorlar. Kitabı, ıı, kitapları açarken Künüzüle Sırar Salat-i bir muhtar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, salavat hakkında Sırların hazineleri diye Bir eser İmam Harusi'nin iki yüz yetmiş, iki yüz senelik bir kitap O kitap geldi denk Kitabı açtım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 Evet. Ama bir düşüncelere daldırdım. Yani o düşünce halim devam etse melek olurum. Bir açılıyor, bir çakıyor böyle bana. Size de çakıyor mu ara sıra? Bir çakıyor böyle, lan kabir, ölüm, geri dönüş yok, ne yaptınsa burada kaldı. Hiç düzeltemezsin abdesti, namazı, kuşlu. Bütün yamukluklar deftere kayıt. Telafisi yok. Dünyada olsa istiğfar edersin, kaza edersin, bir şey edersin. E gitti, bitti, vakit, nefes bitti.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 Efendi Hazretlerinden duyduğum telkini yazdırıyordum da şimdi hatırladım. Da. Orada yazdırırken unutmuşum şimdi. Ona diyor, ey felan ol felan. Hadda evveli menzilike, min ahiret il bakıya. Burası bakıya ahiret yurtlarından ilk yurdundur. Ve ahir o min meneazili dünial faniye, fani dünyadaki konaklarından da son yurdundur. Üzgür ilah hellediyi dünya. Dünyadan hangi imanla çıktın? Kafanı topla, hatırla diyor. Dünyadan hangi imanla çıktın? Tabi imanla çıkabildiyse. Şehadet Allahu -e ek la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'tan başka ilah yok. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi. Cennet hak, cehennem hak. Girilmek hak, kıyamet gelecek, onda şüphe yok. Allah kabirlerdekini diriltecek.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 Münker nekir, ehsen surette irsal olsun. Amin. En güzel şekilde gelsin. Korkutmasınlar bizi. Ya Rabbi, korkutma bizi ya Rab. Dünyada korkut bizi ya Rabbi. Amin. Ahirette korkutma bizi ya Rabbi. Amin. İki yerde korkmak yok. İki yerde sevinmek yok. Burada korkana söz verdiği ahirette korkutmayız ya. Yani. Korkuyoruz yani. Korkmaya çalışıyoruz yani. Korkumuz olmasa çok işler karıştırırız.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 Şimdi bir ara ara ara düşünün. Ölümle ilgili, kabirle ilgili düşünün, düşünün, Hatta bir mezar alırsanız arasına girin içine yatın. Ya neyse hanımı da yanınıza alın korkmamak için. <gülüyor> ne yapalım? Siz hanım olunca korkmazsınız. Korku devendi rahmetli. Öyle yapardı bu barkada. Mezarına gider yatardı. Otururdu orada bir tarikat dersi, bir delail bayağı okurdu yani.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 her insan her insanın amel defterini kaderini boynuna yapıştırdık gerdanına taktık Evet bu mübarek zat yani tabii mahşer de daha bir alem bir şey mahşer de çok zor o kadar kalabalığın içinde yalnız kalma ihtimali var herkesin senden kaçma durumu var hiçbir insandan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 Eğli Sünnet itikadından kıl kadar ayrılan cehenneme mutlaka girecek. Mutlaka cennete direkt girme şansı sıfırın altında. Mektubat'ta İmam Rabbani beyan ediyor. 72 fırka kullun finnar. Hepsi ateştedir. Hepsi. İmanı kurtardıysa itikadının kadar yanıp çıkar. İmanı kurtaramadıysa hiç çıkamaz. Ama 72 fırkadan cennete direkt gidecek bir fert bile yok. Cennete direkt gidenler ancak hangi mezhepten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 Hel <gülüyor> rightenifidari dünya, dünyada diyor beni gördün mü diyor. Bu tabi Efendi Hazretleri gibi falan dünya çapında şanı şerefi itibarını mevlanın ilan ettiği kafs olan insanlara nasıl? Her veli de böyle diye herkesinde veli olursa şefaat hakkı var. Var ama tabi böyle özel meseleler de var. Beni dünyada gördün mü diyor la diyor görmedim. Hel diyor, ben ziyarete geldim mi diyor la yok diyor.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 Allah'ım ve inanı teveccühüleyke <gülüyor> bihubbinke. Ey Allah! Biz senin bu velilerinin, dostlarının sana olan sevgilerini aracı yapıyoruz. Fe innehu muhabbuke çünkü onlar seni sevdiler ve muhabbuke hatta ahbebtum ama sen onları sevmeden onlar seni sevemediler. Demek ki önce sevgi kimden geliyor? Mevla seviyor. Sonra o dostu seviyor. Fe bihubbike fe innehu salu la hubbuke. Sen onları sevdiğin için onlar senin sevgine ulaştılar vasıl oldular. Ve nehanülem nasıl ilahu hübbinafi ke illa bihabbinamin ya Rabbi biz senin sevgine ulaşamadık ancak sen bizi seversen senin sevgine ulaşacağız. Ama dostlarını sevmeyi bize nasip ettin? Fethimimle nerede elki hatta nelkak? Ya rahmet rahimin, ya rahmet rahimin, ya rahim. Sen bizim dostlarına karşı olan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 Veya kavim Bunun fehrasetül min tevri diye bir kitabı var Fehrase demek Türkçeleşmiş, fihrist Fihrist demek Kitaplar hakkında, Bukhari hakkında yazmış, Ebu Davud hakkında yazmış, yazmış, yazmış Bütün alimlerin yani kitapları hakkında, hadis kitapları hakkında, ilimler yazmış Buradan geçiyorum böyle hızlı hızlı bakarım ben Bakarken Ne geldi burada? Ebu Davud Es-Sicistani Meşhur Ebu Davud var ya hadis kitabı Bu Ebu Davud kitabını yazan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 Mehmet Emin Eroğlu'yu görmez mi Allah rahmet eylesin. Kabri nur olsun. Gelmişti burada bir dua yapmıştı. Şurada. Afgan Ruslar işgal ettiği zaman Ruslara karşı cihat'a gittiğinde kaç yaşındaydı? 70 küsür yaşında. 6 ay 9 ay cephede kaldı. Ya böyle hocalar da var. Herkes Cübbeli Ahmet gibi de efendim şey değil. Korkak değil. Ne Stavla? Adam gitti 70 yaşında. 110 yaşında vefat etti mübarek.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 Adam elhamdülillah demiyor ki yarhamuke Allah diyesin. Ama adam elhamdülillah derse mutlaka erhamuke Allah diyesin. İnatasun atusun. Mi verai seb'ate ebhulun izkurni Süleyman Aleyhisselam'a gelen vahilerde. Ey Süleyman, yedi denizin ötesinde birini hapşırdığını duysan beni zikreyle bana hamd et. Yedi denizin ötesi. Ya biz direğin arkasını duymuyoruz.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 Şimdi adam elhamdülillah derse sen ne diyeceksin? Elhamdülillah. O ne diyecek geri? Yehdinallahu tekkullah. O hidayet nasıl bir dua? Oraya bir de sünnette bazı hadislerde ilave var. İlavesini de öğrenseniz yol. Desin biriz bakalım. Evet. Ve yuslahullahu ve yuslahu balekum. Ve yusluhu balekum. Yehdinallahu ve Allah bizi de sizi de hidayet erdirse. Sonra ne diyorsun? Ve Yusluhu Balaqun, işlerinizi yoluna koysun, düzelsin. Bu, bu duayı ekleseniz güzel olur. Niye ekleseniz? Belki duası makbul bir adamsın, birinin işine yararsın. Bir çatarsa senin duanı alır adam, adamın da zor işleri hasan olur, adam da kolaylı ererse ne mutlu sana da ona da. Bana yapın bu duayı mesela. E öğrenin ki yapasınız. Ve Yusluhu, Eslaha Yusluhu, İslah, Türkçe İslah.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 rahmetine mazara olmak için dua almak için bir direm nedir demiş gemi yola çıkmış biliyorsunuz o zaman günlerce gidiyorlar gemilerde ne maceralar Hizbulbahar mesela değil mi? denizde okunacak bir Hizbulbahar herkes okuyor Hizbulbahar şimdi karada da okunuyor K karada denizden daha etkili ayrı dava e Hizbulbahar'da ne oldu? Kılzım denizinde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 Ya 300 kere okuduk dediği daha bine varmadan 300 kere de süt liman oldu. Bu çok önemli Delaili Hayrat'ın şerhinde yazar. Ya. İmam Fakihani'den. Fakihi de olabilir. Hangi muradında sıkıntıda 300 kere okusan işin görülür. Bin okursan bıçak. Bıçak. Keser. Sağlam adam 300'de de halledebilir en az 100'dür, ortası 300'dür. Alası bindir. Cemaatle toplansa bin kere okumak daha tesirlidir. Neler rastladı böyle. Hemen halloldu o işler. Değil mi? Allah Teala Habibini sallallahu aleyhi ve sellem. Boş çevirir mi onun adına yapılan salavat? Mutlaka kabul eder. Neyse, gece oldu. Gemide herkes uyudu. Gece gündüz gidiyorlar. Kolay mı şimdiki gibi gemiler süratli değil. Şimdi bile kaçak gemiyle giden var.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 Zurat görenler, cemaatten neler? Hiç adamın birinin birinden haberi yok, ona haberler gel. Adam biri, bir hac yapmış, bizim bir arkadaşlardan hala da sağ. Hacin sebebini kime bağışlamış? Şanaksımda Hazretlerine bağışlamış. Kimseye de dememiş. Şanaksımda Hazretlerine gittik ziyarete. Orada arkadaşlardan biri Zurat gördü. Geldi ona dedi ki Şahan aşkemen de Hazretleri sana teşekkür ediyor. Şefaat sözü veriyor. Haccını ona bağışlamışsın. Adam diyor anamı babamı söylemedim. Yine oluyor bu işler. Bana çok haberler gelir. Eskiden beri itikadım sahiptir Yani hüstü zan ederim çok. Çok itikad eder Öyle sizin gibi bu ne ya? meczup mudur? Deli midir? Veli midir? Herkese bir şey takarsınız. Ben takmam öyle bir şey.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 Son derece tevazu, ihtimali olanlara bile belli olmaz bu işler. Ya, aynen devam ediyor. Biri bir amel ediyor, kimse bilmiyor. öbürüne rüyada rüya müjde veriliyor, o da ona gidiyor haber ediyor. Dolu oluyor bu işler hala. <gülüyor> e <Ey> gemi halisi. Beş yürü <gülüyor> ve bağ Davud. Mevzu bilmiyor. Ebu Davud'u müjdeleyin. enne uştara'l r al cennet min Allah bidir.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 وَلَمُنِيْتَ مِنْ اُمْرُعْبَ Korkuyla kalbin dolardı, diyor. Ya olur! Hadis sahihte ve Bukhari'de geçer. رُبَّ اَشْعَثَا Nice saçı sakalı dağınık Biz olsak Hemen evet işte bir hafta aldım yukarıda illa bir aynaya bakayım, bir tarayayım da millet saçı sakalı dağınık demesin. Halbuki dağınık olsan ne olur? Koyver dağınık dursun. Ama sünnette var, biz de sünnete uyarız. Yani sünnette aynaya bakmak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 Yani bir dua gelir belki ben af olurum ya. Ne müşkilleri varsa halli olsun. Böyle dua edeceksiniz. Ne sıkıntılarım varsa feraha çıkayım. Amin. Söz mü? Söz. Tamam bak cuma gecesi değil. Edin. Edin mutlaka kabul olacak. Koca İmam Ebu Davud el-Sicistani bir dirhemlen cenneti satın almış. O kadar ilim, amel, ihlas var ama Mevla rızasını sevapların içine gizledi.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 az konuşmak dedik Allah cümlemize nasib etti yani bu az konuşmayı da anlattık bu sabah rüyamdan uyanırken bir beytle uyandım yani rüyamdan söylüyorum Arapça beyt ne diyor o beyt ihfaz lisâneke eyyüel insân la yelde gannneke inne usûban bu bildiğim bir şey de uykuda bununla ey insan dilini muhafaza et sakın seni sokmasın ısırmasın çünkü o canavardır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 7 saatten sonra falan hepten zarara geçiyor. Efendi baba halâder efendi hazretleri 5 saat yeter derdi. Fakat güdür kalülesi de var. Bir saat de oradan koy falan. Ben efendiye çok yalvarmıştım o zaman bir saat daha ekleme falan. Yani bir hadi 6 olsun falan <gülüyor> diyordum mübarek. Onu kendi 3 falan 3 saat. Eftalünnem <gülüyor> Uykunun en fazileti 3 saattir diyor. Tıp ve hikmet kitaplarında şeyde. Hoca adam gitti de doktora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 <gülüyor> Değil mi? Gece üç, gündüz üç, <gülüyor> ortada üç <gülüyor> Dokuzdan aşağı seni korutmuyor Mübarek adam evliya evliyaullah işte Kolay mı oldular böyle? Ne, ne diyor? Efendi Hazreti çok okurdu o beyti قَدَّسَ اللّٰهُ سُرْهُمْ وَمَنْ طَلَبَ الْعُلٰى سَهَرَ diye Devam ediyor orada Yüce makamlar isteyen geceleri uykusunu terk eden.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 Onun için başını tuttu beytini. Efendim senin çok olduğu bir Şurada Meşhur da bir beyttir ha. Yükseklik arayan geceleri uykusuz geçirecek. Allah Teala uyku ihtiyacımızı azaltsın. Amin. Amin. Bir dua var o usta. Hangi saatte de istersen uyandırıyor Mevla. Oku otomatiğe bağla. Ya ee, şeyin Kehf suresinin sonudur. Kehf suresinin sonu. Ne atay ne açın derivat vardır. Ama Kef suresinin sonunda Hadis-i Şerif var Dualar kitabında. Kef suresinin son 4 ayeti İndeliz namı başlıyor ama bazı rivayetlere kulî demane beşarun dendir. Onu okursan yattığın yerde Mekke'ye kadar nur oluyor. Bir defa. Bir defa. O nurun içi melek doluyor. O melekler arşa çıkıyor. Sabah'a kadar tesbih zikredip edip cevabını ona yazıyorlar uyananların. Peki.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 Tüvadi bunu ileyek sana beni beni sana yaklaştıracak ameller nasıl ibeyle? Tuba ve Tuba aydınam maasiyet beni senin günahlarından uzaklaştıracak amellerine kavuştur beni. Öyle bir duadır e, ilerisi de var. Hadi okuyefet esedi buruyor, esfiful okuyefet esfifulü diye devam ediyor. O duayı da okusa, elbisesin içinde bir melek sabahlıyor. O meleğe bana dua diyor, istihbar ediyor. Dilediği saatte niyetesin saat kurmak gibi. Saati bile kapattı uyuyorsun sen ya Bu saatten üstün ya Dilediği saatte uyanıyorsun i̇şte Allah'ın kitabında var kef Suresinin sonu uy Uykudan evvel uyanacaklar bahsinde geçer Evet Onun için ne yapmak lazım? Ee, uykuyu def etmek lazım Yarın ahirette fakir olmamak lazım evet. Bırak mürşitleri işekleri. Müritlerin bile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 Kelime-i şahadet var. Ettihi ibadet, değil mi? Namaz, namaz, namaz. Bütün haller var. Ayakta ibadet var, oturarak ibadet var, eğilerek ibadet var, yerde ibadet var. Namazda ne var? Hamd senalar var, sübhanekeler var, Allahu ekber tekbirler var. Sübhanallah azimler, âlâlar tesbihler var. Kelme-i tevhidler var. Namazda neler var? Farzlar var, vacipler var, sünnetler var, müstehaplar var, menduplar var. Namazda ne var? Terkler var.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 doğru bilgi vermez. Dostların kim dedi, düşmanların kim? Saydı dostlarım, şunlar düşmanlarım, bunlar. Bayağı bir oostari rivayet var. Bir gün okuruz onda inşallah. Ve kim keserse çok sadaka verecek. Mürşit dediğin ne yapacak? Çok sadaka. Bizim efendi hazretleri parayı bilmez. Parayı görmez. Kaç lira olduk, ne işe yaradığını tanımaz. Adam bir şey ister, cüzdanı çıkarı verir ona. <gülüyor> ne kadar alırsan da. Bazı geride parası oluyor birileri getirmiş Hepsini verin Derler efendim dedi seni kandırdı adam, kandırsın ne var derdi Allah Allah Sadaka Hayır, hasene Sadaka Mevla'nın gazabını söndürüyor Sadaka ömrü uzatıyor Sadaka belayı çeviriyor Yarım hurmayla olsun sadaka verin Açlığı kapatır Birinin fakirin karnını doyurur ve tutfuyul hatıya, senin de hatalan günahlarını söndürür. Tasaddeku. Hadis-i Şerif'te buyuruyor, sadaka veriniz. Fe inne sadaka fi kâküm Sadaka insanın cehennemden beraatıdır. Hatta soruyorlar, Hazreti Ali Efendimiz diyor, Ya Allah, Kur'an okumak ile hep meşgul olsam ne buyurursun? Aleyküm sadaka, sadakayla meşgul olur. Minenner, cehennemden güvencedir. As-salâti aleyk sana salavatla meşgul olsam. Aleyke bis sadaka. Sadakayla meşgul ol. Feinna fil kalb. Kalbi hiyâder. Ve tesbih. Tesbihle meşgul olsam. Aleyke bis sadaka. Sadakayla meşgul ol. Yani hayır yap, yardım yap. Feinna muhur huyru'l-iyn. Hurilerin mehirleridir. Kult ve kıyamille il. Gece teheccüdle meşgul olsam. Kâle la yıbkâs alâ kıyamille il. Lâkinne sadaka fıtal min kıyamille il bi'el fîmâf.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 Muhtaç olsa sadaka da kabul eder. Eshab-ı Sohfet'e zekat diyordu. Makamları yüksekti ama muhtaçtır, o ayrı bir şey. Lakin, durumuna göre yanıt edecektir. Evet, evet. evet. En sevdiklerinizden vermedikçe ru takvaya asla nail ve vasıl olamazsınız. Bir iyilik makamı. İyilik sahibine ne deniyor? Ber. allah Teala'nın isimlerinden biri nedir?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 ve nevm-u ibadet, uykusu ibadet yerine geçer. Ve dua-u duası makbul olur. Ve dağıf, ameli u muda'f, kat kat olur. Bunu bilmiyor mu? Bunu bilen mürşit durur mu? Evet. Allah yolunda oruç, cehennemden 70 sene uzak eder. Onun için Evliya Allah'tan bazısı, bayram günleri hariç devamlı tutuyorlar. Bazısı Davut Aleyhisselam'ın orucu. Bir gün tutuyor, bir gün yiyor. Evet, evet, evet. Bazısı her perşembe, pazartesi, her hafta.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 Mürşide uymak sebebiyle evet o mürşid kime uyar? Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyar. O müteabaat sebebiyle efendim cailen kılıcı olur. En güzel huyları kendisine siraten meleke yapar ve devamlı o ahlakı bırakmaz onlara mültezim olur. Yoksa İslam ahlakını takınmadan, salih amellerle meşgul olmadan ilim para etmez, şeyhin para etmez. Babam şeyhti, ondan el aldım, bundan icazet aldım lan. Bu işler yürümez. Ne demiş evliyaullah? Ya men taqa'a amm karim khuluquhu, leyset tafaghur <gülüyor> bil <gülüyor> ulumiz zahira. Men lem yuhazzib ilmuhu akhlaquhu, lem yentafi' bi ulumihi fi'l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 Mürşit dediğin, veli dediğin, şeyh dediğin nasıl, neyle mevsuf olacak? Sabır. tahammül. Hele ibadetlerde sabır. Sabrın sevabına hiçbir amel, denk. Ne kadar namaz kılıyor? Uz, nam, uzun namaz kılmak ne ister? Kur'an çok okumak ne ister? Adam bağırıyor, çağırıyor falan ona kızmamak ne ister? Sabr, sabr, sabr. Vaaz etmek, nasihat etmek ne ister?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 10 kere, 20 kere anlattığı var. Hele bizim efendi hazretleri. Adamı ikna etmeye, gece yarısı 5 saat uğraşıyor, 5 saat. Kadın çarşafı çıkartmasın diye, 5 saat. Telefon elinden düşüyor böyle, uyuyor, yine telefonu alıyor, yine konuşuyor. Biri bir açıyor, konuşuyor, bir saat. Ya bir saat, Mubarek zaten birde yatıyor, üçte kalkacak. E, Uyuyan mı, uyutmuyor. Siz olsanız nasıl yaparsınız? Hadi git işine be.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 Tabii hastalansa sabır ayrı bir mesele. İbadete sabır o da çok zor ya. Yani uzun namaz. Herkes 10 rekat, 12 rekat tehcüdü 12 dakikada kılıyor. 15 bilemedin. Bizim efendi Hazretleri 12 rekatı kaç saatte kılıyordu biliyor musun? 2 saat, 3 saat kıldığı var. Ya herkes uyuyor, uyanıyor, bakıyor ayakta. Herkes uyuyor, uyanıyor, bakıyor ayakta. Nasıl olacak? E sabır lazım e sen sabır zevk alamıyorsun tabi Zevkine göre sabır ediyor Ya Ne zatlar ne zatlar Ama tabi bizde de Zaruri miktarda bir sabır olması şart Çünkü imanın şartlarına giriyor bu Aksi takdirde adam Allah'a da karşı geliyor Diyor beni mi buldun diyorsa Baksana bu sabırsız işte e bu tabi dinden de çıkar bu laf adamı kafire de. Bu sabırın çok önemli noktaları da var Sabırsız adam imandan da çıkma tehlikesi var tabi e Rabbim Sabırlar, sebatlar, devam istikametler nasip eylesin. Amin. Sabır, hastalıklara sabır. Ben çok güzel sabreden insanlar gördüm. Beni teselli eden adamlar gördüm. Yani kendi ağrıdan duramıyor, üstü kartımı istiyor. Mevla'dan razıyım, aman Mevla'dan razıyım. Bu Mevla'dan razı olmak kadar büyük amel yok. Tabii ki Mevla ağır hastalıklar vermesi. Dayanamayacağımız şeylerle imtihan etmesi. Amma ve lakin ederse de sabır versin.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 Hakikaten ağır var. Dua isteyenler var. Ya Rabbi acı şifalar ikram eyle. Uyuşturucuya müptelalar var. Ne zor iş ya. Kurtulmak istiyor uyuşturucudan kurtulamıyor. Sen de diyorsun ki bırak daha işte tamam. Ulan bırak demekle bırakılıyor mu? Öyle alışkanlıklar var. Bırakılması can çıkmaktan zor olur. Alışkanlık çok zordur. Allah'ım bize kötü alışkanlıklar verme yarabbim Nasip etme yarabbim Çoluk çocuğumuza da nasip etme yarabbim Allah'ım şu uyuşturucuya tutulan kardeşlerimizi Müslüman onlar inanıyorlar Harama düştüler Kurtar onları yarabbim Soğukluk ver yarabbim Kerahat Amin. ver yarabbim İkrah ver yarabbim Eşcinsellik meseleleri Adama bir alışkanlık olmuş Kurtulmak istiyor Sohbet dinliyor ağlıyorsunuz diyor Ama böyle bir huyları var Kurtar onları ya Rabbi. Amin. Kerahat ver ya Rabbi. Amin. Nefret ver, ikrah ver ya Amin. Karşı cinsine karşı meyil ver yarım Aynı cinse karşı ikrah ver ya Rabbi. Amin, Amin Allah'ım. Fıtrat ez fıtratına döndür ya Amin. Amin. Sen kullarını fıtrat üzere yarattın. İslam fıtratına çevir ya Amin. Amin. Ama bunlar imtihandır. Kimseyi hakir görme. Bu ne biçim iş deme. Bu adam böyle nasıl yapıyor deme. Yarın düşebilirsin.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 Sen de birkaç belki masraf ediyorsun. Araba parası, şu parası, bir lira, iki lira. Ne dualar alıyorsun? Ya bu kadar amin diyenler olur mu? Mahrum olur mu bu cemaat? Hepimiz kazanacağız. Onda şüphe yok. Cemaatten boş çıkan yok. Melekler dua diyor. Hadi şerifle sabittir. Ya daha ne olacak? Melekler günahsızdır. Allah Teala bizi onların dualarına bağışlasın. İstigfarlarıyla bağışlasın. Amin. amin, amin, amin. Ve burada derslerin devamında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 Amin, amin. Bizden evvel ölenlere garikayı garikayı rahmet eyle. Amin. Ya Rabbi kabirlerine nure eyle ya Rabbi. Terecelerine amin. amin, amin, amin. Subhane Rabbil al Ali ile alel-Vehhab. Elhamdülillah Rabbil Alemin. As-salatu ve selam. Amin. Ala seyyidil mursaleen. Muhammedin al al ve alâlihi ve sahbihi ecma'in. Allahümün nâ selüke al-Cenneh. Ve ne'ûzübike minen-nâr. Allahümün nâ selüke rıdâke vel-Cenneh. Ne'ûzübike minsekhatike vel-Nâr. Allahümün nâ selüke al-Cenneh ne uzu bika minel nâre Ne uzu bika minel nâre Allahümme nâ seelüke min hayr Mâ seelüke min Muhammed Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Ne uzu bika min şerrîme Muhammed Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Ante'l-mustâhanu aleyke'l-belâg Ve lâ hevle ve lâ kuvvete illâ billâh ilâ alîil'e affaym kulli Âcilih ve Âcilih ve Âcilih ve Âlimi âmini ve mâlemni âlem Ne uzu bika minelşerri kulli Allahumma ma'a qudratika lana min qada faj'ala akbata wa rushda. Allahumma ربنا آتنا من لدنك رحمتة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Allahumma ربنا Ya ya rahim. ala ve, ve sahbihi. ve ve <gülüyor> Kaç kere okunacak? <gülüyor> kere. Hele ki cuma sabah akşamı mutlaka okuyun. Çünkü buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ben sallallahi aleyhi aşkran, عند الصباح 10'a, 10 kere sabah 10 kere akşam. Bana salavat okuyana helal etle şefaati minni, gün kıyamet günü benden ona şefaat helal olsun. Helaldır. 10 kere sabah, 10 kere akşam. Öyle bir salavat tertiplemiş mübarek salatların en üstünüyle, malumatının sayısınca salat, selam ve bereketleri ihsanıyla. Mekanatın efendisine arz eyleyelim. Bu salavat cevaz verliyelim. Efendi e, efendi babamız onu hiçbir İzmir'in sonuna yazmıştı 10 kere diye. O İzmir'den değil. Kaldi ad Bağdad'ın virdinden katılmadır. Bu salavat-ı şerife ya Rabbi Habibin sallallahu aleyhi ve sellem'i çok anmayı nasip eyle. Çok hatırlamayı nasip eyle. salavatlarımızı ona arz eyle. Mübarek gece, gecemizde günümüzde ya Rabbi, günahlardan muhafaza eyle. Allah'ım hayırlı muratlarımızı ihsan eyle. Kabul saatine mutlaka denk gelmek nasip eyle. İkindi imam e, hutbeye çıkışından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 Ehl-i sünnet dışındaki fırkaları, kahre, helak Ayin. eyle, ihlak eyle, Ayin. en başta ıslah eyle. Ayin. İslaha mukadder olmayanların şerrinden bizi koru muhafaza. Ayin. Amin, amin, amin. Bi hurmet taha ve yasin. Dualarımızın kabulü, hayırlı muratlarımızın husulü için buyurun. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke. Ya seyyid el evveline vel ahirin. Allahumma صل ve سلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالِ القدير العظيم الجاهِ وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين آمين آمين